Medya Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programının sesi olarak e, devam ettirdiğimiz programımızda bugün yine çok değerli bir konumuz var. E, geçen haftadan reklamını yapmıştık aslında biraz Senem Hocayla Profesör Doktor Senem Durial Erkılıçla beraberiz. Hoş geldin hoş Senem. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel <gülüyor> seni böyle burada tekrar görmek. E, geçen hafta birazcık aslında. E, bunun reklamını yapmıştık. Bellek konuşmaya girer gibi gire yazmıştık e, ama ondan evet. sonra aman demiştik onu ayrı ayrı ayrıca konuşacağız. <gülüyor> Şimdi iyi de oldu böyle sıcak ekmek gibi mis gibi kitap kokan bir e, küçük akademik bir e, mahsulle beraber. <gülüyor> çok sağ olasın. Şey, evet, bu çok yeni basıldı kokusu, hakikaten. <gülüyor> kokusu üstünde sıcağı, sıcağı sıcağına yeni kitabın. Öncelikle eline sağlık. Bugün onu konuşalım istiyoruz. Çok evet, teşekkür e, ediyorum. Türk Sağ olun. sinemasında tarih ve bellek adlı bir kitap çıktı. Deki yayınlarından senemin e, uzun zamandır üzerine çalıştığı. Bugün onu konuşalım istiyoruz. Hem e, tarihi belleği e, sinemada bunun yansımalarını birazcık böyle hem tarihi konuşalım, hem belleği konuşalım, hem de Türk sinemasının bu bu bu bağlamdaki evrimini konuşalım diye davet ettik. Sağ olsun Senem de kabul etti. Hoş geldin. Aşk öncelikle. olsun. Tabii ki kabul edeceğim. <gülüyor> Çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür Yok, ediyorum sana. Yani böyle, böyle bir şey. Dünya şeyi... premierini <gülüyor> kitabın dünya <gülüyor> premierini böylece sesli olarak yapıyoruz. Sesli olarak. İlk önce ondan başlayalım istersen. Hani içeriğine girmeden önce artık ...çok fazla rastlamıyoruz kitaplar... ...yani makale yazmak... Ee, ...daha kolayımıza gidiyor... ...hemen makale yazalım, edit kitap yapalım... ...böyle uzun bir maraton bu... ...biraz anlatır mısın... ...nereden, nereden başladı bu fikir... Ee, ...nasıl sürdü, ne kadar tabii, sürdü? Tabii, tabii, şey yapayım, bahsetmeye çalışayım. Yani e, şimdi bu benim aslında... E, ...Türk sineması zaten benim çok temel Hı -hı. çalışma alanım biliyorsun. E, Türk sinemasında tarih ve bellek de aynı zamanda benim temel çalışma alanlarımdan birisi. Çok uzun bir süreye yayılıyor bu e, geçmişi. Benim e, ta doktora test çalışmamdan başlıyor aslına bakarsan. Orada da e, Türk sinemasında tarihe nasıl bakıldığına ilişkin bir test çalışması yapmıştım. Sonra... Sonrasında tabi zaman bunu yaptığımda 2002'de sonuçlanmıştı o tez, o zamandan beri çok şey değişti yani Türk sinemasında çok şey değişti. Hmm. Tarihe ve belleğe bakış meselesi Türkiye'de de dünyada da çok değişim göstermeye başladı yani zaten aslında daha öncesinde o, tam o dönemlerde başlayan bir şeydi ama bu giderek işte daha da fazla gündeme gelmeye başladı. Hepimizin gündemine gelmeye başladı Hatırlama meselesi bizim için çok temel bir mesele olarak hı hı. Tekrar tekrar önümüze çıkmaya başladı Dolayısıyla hani ben bu konuda da böyle parça parça yazdığım bir takım, senin söylediğin gibi bir takım makaleler vardı orada, burada. E, ama e, hani hiçbirisi de doğrudan doğruya e, bu konu üzerine değil, hep böyle kenarından, köşesinden dolaşıyordu. E, Hakan'la beraber yazdığımız, Hakan Erkılıç'la beraber yazdığımız e, bir e, işte mesela belgesel sinema üzerinden Ayrılığın Yurdu Hüzün, Yeni Bir Yurt Edinmek adlı belgesel filmler, Enes Rıza Sakızlı'nın mesela onlar üzerine bir, bir şey yazdığımız. Yapmıştık, ...çalışma yapmıştık, işte sözlü tarih, sözlü tarihin belgeselde kullanımı vesaire gibi takım konulara girip çıkmıştık. Dolayısıyla böyle hep çevresinden dolaştık, işte Dervis Laim sineması ile ilgili bir şey, ortak çalışma yaptık yine. Ee, onda, o, o zaman da bir etrafından dolaştık. Ama ben sonrasında şey diye düşündüm, yani bu artık hani e, bu konudaki bir takım tartışmaları, konuşmaları da biriktirmiş vaziyetteydim. Hep bu konu ilgimi çektiği için e, biriktiriyordum ve okuyordum da. Bunları e, kendi daha önceki çalışmalarımla da e, tekrar bir araya getirerek düşünerek e, yeniden yani yeni dönem Türk sinemasına da çok fazla daha öncesinde bu bağlamda baktığım bir çalışma da yoktu. Onu da ekleyerek, böyle bir kuramsal çerçeveyi de çizeceğim, bir bölüm ekleyerek tekrar el, elden geçirdim, toparladım ve bu çıktı. Yani bu aslında nereden, yani tabii bu arada şey de eklemem gerekiyor, yüksek lisans derslerimde de <gülüyor> bu, bunun üzerine olduğu için söylediğim gibi bu konuyla benim bağlantım hiçbir zaman kesilmedi. Yani doktoradan beri kesilmedi. Dolayısıyla biraz da böyle şey etrafından şeylerle hadi artık bu konuda bir şey yapacaksan yap <gülüyor> <gülüyor> yani yazacaksan yaz artık gibi bir takım şeylerle de teşviklerle de hmm, artık tamam dedim yani yapsam <gülüyor> bunu bir an önce bir araya getirmeye çalışsam bu şeyleri çalışmalardan parçaları e, iyi olur. Sonra tabii yazarken insan bambaşka bir şeye giriyor. E, evriliyor, değişiyor. Dolayısıyla aslında e, ilk çıkışından biraz da e, farklılaşarak gelişti. Bu hale geldi. <gülüyor> Ellerine salgı gelmiş. Ama büyük bir boşluk olsa gerek. Bunca zamandır gündeminde kafanın bir yerinde olan bir evet. çalışmanın tamamlanması. Şu anda e şimdi... e, böyle şey gibi. Ama bir taraftan da şöyle bir şey oldular. Bunu yazarken aslında hani yani ...bu böyle bir safra gibi, atılması hmm. gereken bir safra gibi. Hani bunu attıktan sonra aslında bunun içinde daha derinlemesine girilecek çok konu var. Yani zaten evet, evet. kitabın şey, ön sözünde de onu belirttim. Yani bu aslında bir başlangıç ve hani hakikaten giriş niteliğinde bir şey. Tarife belli konusu apayrı bir konu, konuşacağız zaten. Hmm. Türk sinemasında tarih meselesi nasıl ele alınıyor? Bellek meselesi, 2000 sonrası Türk sinemasında nasıl ele alınıyor? Meselesi. Apayrı bir çalışma. Yani bunların hepsi e, aslında uzun ve detaylı evet. bir şekilde üzerine durulacak. Başka konuların altyapısında oluşturuyor. Enteresan değil mi? Yani ben hep düşünürüm. Okuduğumuz her kitap biraz daha bizi cahil kılıyor. Ve yazdığımız her satır bizi biraz daha yazmaya e, teşvik ediyor. Acık açlığımızı arttırıyor. Yani ilginç bir, bir, evet, bir mesleğimiz var. Hakikaten hiçbir zaman tamam <gülüyor> olduk yani ben hayret ediyorum bazen böyle artık yazmayacağım artık emekli oldum artık düşünmeyeceğim artık <gülüyor> <hiçbir gülüyor> şey öğretmeyeceğim <gülüyor> diyebilmek enteresan tabii. emekli olmayan mesai saatleri olmayan bir iş evet yine bu genel kitaba dair hani kitap tamamlanmış bir bir projeye dair konuşalım. biraz da iç, içine girelim şimdi bu yani kitabın isminden de belli Türk sinemasında tarih ve bellek iki iki aslında iki bileşenden oluşuyor. Bir yandan gerçekten de benim okurken çok keyif aldığım ve çok şey öğrendiğim bir bir kuramsal bir tartışma var. Yani tarih, bellek ve ee, ...bunun sinemaya yansıması... ...ondan sonra da bunun birazcık da Türkiye'deki... ...kronolojik olarak Türkiye sinemasının... ...farklı dönemlerinde... ...bu tarife ve bellek ilişkisinde... ...nasıl bir e, pozisyon aldığını... ...nasıl bir... E, ...üretim... ...yaptığını izleyebiliyoruz... ...hem bir yandan ilginç... ...hem tam, tamamen sinema... ...üzerineymiş gibi giderken... ...bir yandan aslında özellikle ikinci bölümde... ...Türkiye'nin siyasi tarihini, toplumsal coğrafyasından da... ...böyle bir... E, bir uçuş oluyor çok çok ilginç ee, çok, hakikaten bir keyif, keyif keyifli bir kitap ilk Sinem. önce bu e, şeyden başlayalım istersen kısaca tarih ve bellek e, tarih ve bellek yani hmm. e, neden, neden bu ayrımı ise? evet yani bu Aynen. ayrımı nasıl e, anlamlandırabiliriz e, bunu nasıl anlamlandırabiliriz konusunda tabii yapılmış çok e, Hı -hı. daha öncesinde çok ciddi bir birikim var yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, tarih konusu tabii ki tarihçilerin çok, e, en temel meselesi ama hepimizi ilgilendiriyor. Hı hı. Yani işte Türkiye'nin siyasi tarih dediği zaman seni ilgilendiriyor. Sinema tarihi dediği zaman beni ilgilendiriyor. Yani tarih çok aslında ortak faydamızda olan bir şey ve... ...tarih meselesi hep işte yazılı, kayıtlı bir takım e, bilgiler üzerinden giden gelişen bir şey. Tabii sözlü tarih meselesini hı hı. ayırarak hep e, söylüyorum. Ama bellek meselesi özellikle işte bu son 30 yılda çok daha fazla bizim gündemimize gelip oturdu. Yani Tüm dünyada sadece Türkiye içinde söz konusu değil bu. Daha fazla bellek meselesi üzerine konuşmaya başladık. Bu da tabii ki belki işte hızlı yaşam koşulları, toplumsal bir değişim. Ne ister istemez geçen hafta da konuştuk şu internet meselesi, veri akışının hızlanması ve bir anlamda da yavaş yavaş aslında ne zaman belleğimizi getirmeye başlarsak bellek meselesini belki de o kadar daha fazla konuşmaya hmm. başlıyoruz. Yani mesela hep e, bu e, bağlamda e, Beatrice Sarlo'nun ...söylediği bir şey var... ...Geçmiş Zaman adlı bir eseri var... ...orada söylediği şey çok... ...aslında ilginç... ...diyor ki... ...tarih anıları her zaman güvenemez... ...yani tarih için anı meselesi... ...tabii ki çünkü... ...daha sağlam kayıtlı veriler üzerinden... ...tarih gider ama bir taraftan da... ...bellekse diyor... ...hatırlama ve unutma haklarını... ...merkeze almayan... ...bir yeniden geçmiş inşasından... ...kuşku duyar. Yani bir taraftan bellek olmazsa da o gerçekten nasıl bir geçmiştir, nasıl bir tarihtir meselesi. Dolayısıyla buradan da hani bellek ve tarih aslında ikisi birlikte var olan ama... ...bir taraftan da birbirlerine biraz daha mesafeli sanki bakan alanlarmış gibi. Tabii ben şimdi burada tarihçiler adına da ahkam kesmek istemiyorum ama... ...sonuçta sinemada, sinemayla ilişkisi bağlamında... Bunu ele aldığımızda sinema tarih meselesini tarihe dayanan bir takım üretimleri yapıyor ve tabii ki aslında geçmişi sinema perdesinde tekrar geçmişi inşa ediyor, yeniden oluşturuyor. Ama bir taraftan da bellekle ilişkisi çok daha belki daha sıkı sinemanın bir bellek kurucu olarak hı hı. hepimizin aslında geçmişe ilişkin belleğimizdeki bir takım imgeleri sinema üzerinden hep hatırlıyoruz. Sinema hı. üzerinden üretiliyor. Ee, dolayısıyla e, sinema ve tarih meselesine baktığımızda e, tek başına e, sinema ve tarih diye bakamıyoruz. Bellek çok daha belki zaman zaman ön plana çıkıyor. E, dolayısıyla sinema bağlamında hı. baktığımızda tarih ve bellek ar arasındaki o Hani ayrımı ya da işte zaman zaman kesişmeyi, zaman zaman birbirini destekleyen şeyi mutlaka hani ortaya koymak gerekiyordu. Ben de o tür bir endişeyle aslında yaklaştım. Başlangıçta onu biraz ortaya koymaya çalıştım. Kısmen de tabii ki bu konu söylediğim gibi çok daha derinlemesine bir konu. yani Mesela bellek konusu. Sadece e, tarihçilerin değil tabii ki işte psikologların, sosyologların Hı. yani toplumsal bellek meselesi, e, mesela Konerton'un yazdıkları Hı -hı. işte Pierre Nora'nın yazdıkları yani toplumsal bellek meselesi bizim için çok daha belki verimli üzerine konuşacağımız alanlardan birisi psikoloji açısından bellek meselesi de çok daha farklı şeyler yani neyi hatırlarız evet. Neyi hatırlama yaz meselesi zaten bütün bunlarda bizim <gülüyor> bu tür arka plan çalışmaları kuramsal çalışmalar farklı alanlardan birleştirerek Aslında bir takım şeylere sinema evet. için sonuçlara varıyoruz ...biraz bunlar hepsi birbirinin içine giriyorlar, isteriz yani, Burada KS'ten bir alıntı yapıyorsun, orada diyor ki, filmler toplumsal hafıza üretir, organize eder ve homojenleştirir. Yani aslında bu sinema, bir bellek toplumsal hafıza üretim mekanizması herhalde, değil mi? Yani bizim onu hiç bilmediğimiz, yaşamadığımız bir, bir tarihi bir kesiti... ...orada o sinemanın içine girerek... ...bu sadece sinema değil tabii yani yine bir yerde... ...romanda olabilir, olabilir evet, tabii yani ki. Yazılı, tabii. ...yazılı hep o tartışılır. Özellikle belki... E, sen, ...senin bu çalışmana kadar... ...en azından bu, çok... E, ...alanın dışında olan birisi için... ...sinema ve bellek tartışması... ...çok fazla gündemde değildi ama tarihi romanlarda... Tabii. ...özellikle Ahmet Altan'da... ...ondan sonra... E, ...Ömer e, Türkeşi e, Türk e. mesela... Sinema, <gülüyor> roman e, ...tarihi roman üzerine... ...çok fazla yazdığı var... Gür ...Gürsel Korat'ın var, yani. Hasan kahraman mesela gene roman üzerinden tarih meselesiyle ilişkili Murat Belgen'in var. Yani tabii hı hı. bu konu her zaman çok daha taze yani evet. roman meselesi, romanda tarih meselesi çok taze bir konu olarak hep gündemde olmuş Türkiye'de. Evet, orda, oradaki tartışma aslında bizim bir belgeselle bir sanat eseri arasındaki fark herhalde. Yani e, bir sürü burada ele aldığım bir sürü e, filmin veya o işte bu tartışmalardaki e, bir sürü tarihi romanın yani tarihi mekan edinen romanların derdi aslında o tarihi kesit içinde bir hikaye anlatmak. Tabii, tabii. Yani Yoksa bir tarih dersi vermek... <gülüyor> tarih yazmak, değil. tarih dersi evet. vermek değil. Evet. Ee, sinemada da aynı şey işte. Tam Hı -hı. da söylediğin gibi geçerli. Yani hiçbir aslında sinema ürünü bir tarih dersi vermek için yapılmamalı ya da yani evet. hani yapılıyor olduğunda bildiğimiz için evet. bunu söylüyorum yapılmamalı ee, öyle bir misyonu yok öyle bir görevi yok sinemanın öyle bir e, üstleneceği böyle bir misyon e, hani ne e, bir sanat dalı olarak ona çok fazla gereksiz bir misyon yüklemek Hı -hı. olur hem de e, öyle bir misyonu e, edinmek e, kendi kendine bu sanat dalına yapılmış çok büyük bir haksızlık da olur Hı -hı. dolayısıyla aslında hiçbir sanat yani romanın da sinemanın da öyle bir misyonu yok ama Tabii ki hani başta konuştuğumuz gibi bizim geçmişe ait bilmediğimiz bir döneme ait aslında bir takım e, şeyler sinemanın öyle bir etkisi var tabii evet. romanda da var ama sinemada daha görsel bir şey olduğu için somut olarak karşımıza çıkıyor somut olarak karşımıza e, yani yeniden aslında inşa ediliyor. Dolayısıyla hep böyle söylenen bir şeydir bu sinema tarih üzerine yazan işte Robert Rosenstone var, Taplin var, hı hı. Mark Ferro Onların söyledikleri şeylerden bir tanesi aslında bütün o geçmiş bizim belleğimizde. ...bir taraftan e, olmadığı biçimiyle belki de evet. yaratılıyor. Dolayısıyla bizim hatırladığımız, işte Kloopatra'yı e, <gülüyor> <gülüyor> hatırlamamız ya da işte Gladyatör üzerinden, Gladyatör o dönemi <gülüyor> hatırlamamız... ...bütün bu geçmişe ait hatırlamalarımız da ya da bilgilerimizde bizim bir taraftan böyle bir görsel e, bir e, şey bir taraftan oluşmaya başlıyor. Ee, dolayısıyla hani bizim e, belleğimize tamamen geçmişin e, görüntüsü, görüntüsüyle beraber oluştuğu için geçmiş belki de daha fazla güçleniyor ve bu anlamda da sinema üzerinden daha fazla tabii tartışma evet. oluyor. Bir de bu bizim birazcık da toplumsal kültürel e, karakterimizle de uyumlu herhalde yani çok sözlü kültür rün hakim olduğu bir belleği sözlü kültür üzerinden yaratan bir şeyiz. Efsanelerden, halk türkülerinden, işte evet. masallardan. Evet. Biraz ona da daha uyuyor herhalde. Açıp da bir böyle ansiklopediyi okumak bir tarihsel e, anlatıyı anlatmaktansa bir hikaye edilmesi, bizim başından geçmiş olması daha rahat evet. özdeşleşebileceğimiz. Sinema bu anlamda belki daha başka kültürlerden çok daha temel bir rol oynuyor. Belki de bizde. Söylediğin gibi aslında şey çok yakın, böyle bir sözlü gelenek, Hı. sözlü kültürün bizde çok güçlü olması, yazılı kültürden sözlü kültürün hala aslında evet, hayatımızda baskın tabii. bir şekilde yer alıyor olması. E, tabii ondan dolayı da sinema zaten daha fazla da o sözlü kültürden yararlanıyor, Hı. oradan bütün işte o e, efsanelerden, menkıbelerden, şiirlerden onlardan yola çıkıp aslında. Ee, bir takım şeyleri aktarıyor yani şeyden bahsediyorum tabii yeni dönem Çukurova'sından değildi yeşil ee, Yeşilçam olarak hep böyle biraz aşağılayıcı bir tonla hani hı. ifade edilen dönemden biraz bahsediyorum daha çok dayandığı şeyler aslında onlar ve e, dolayısıyla da söylediğin gibi ...belki de sinemayla bellek arasında, yani böyle bir hatırlama meselesi bağlamında... Daha yakın bir ...o bir daha yakın bir ilişki kurabiliriz. Evet. <gülüyor> bir de burada bir, hep tarihten bahsediyoruz filmin, sinemanın tarihle ilgili. Yine senin kitapta belleğin paradoksu olarak adlandırdığın bir ayrım da var. Yani aslında biz... ...bir sinema eseri belki bu edebiyat içinde geçerli belli bir dönemi anlatırken aslında yazıldığı döneme dair de e, onu da temsil ediyor. Yani çiftli bir temsil mekanizması işliyor herhalde. Aslında belki daha da fazla yazıldığı döneme hı hı. ya da işte çekildiği filmin çekildiği döneme dair bir şey e, ifade ediyor. Çünkü neden o zaman o dilimde yani neden hı. şimdi yapılıyor? neden şimdi daha fazla işte Osmanlı'ya daha fazla bakıyoruz neden şimdi daha fazla ya da işte belli dönemlerde Cumhuriyet tarihine daha fazla bakıyoruz yani bütün bunlar tabii ki şeyle ilişkili dönem konjonktürüyle evet. ilişkili ne konuşuluyor Türkiye'nin gündeminde ne tartışılıyor onunla ilişkili yani bunlar aslında birbirlerinden çok da fazla koparılabilir şeyler değil ve hani işte aynı şekilde bir takım tabuların kırılması bağlamında da Tarih hani çok önemli bir evet. şey var, ee, bir güç işte otoriteye hakikaten baş kaldırıyorsan da tarihi yanına almaya çalışıyorsun o, o söz e, Peterburk'un e, ya da e, otoritenin karşısına durmaya çalışıyorsan da e, tarih karşı yanına almaya çalışıyorsun yani her durumda tarih bir böyle meşrulaştırıcı bir, meşrulaştırıcı bir zemin. Bir zemin. Evet. Dolayısıyla o zemin olmadan hareket edilemediği için. ...bugüne dair söz söylenecekse de o mutlaka o meşrulaştırıcı zemine böyle bir hakim olma çabası gayreti tabii görülüyor. Dolayısıyla şimdiye şimdiye dair bir bir silah olabiliyor, bir araç olabiliyor. İşte tam da orada olayı yaşamakla temsil içinde anımsamak arasında bir fark doğuyor. Yani biz hiçbir şekilde Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda veya işte ne bileyim yıl savaşlarında bulunmuyoruz ama oradaki... Ee, o, o onun o temsil içinde duyduklarımızın yarattığı bir çatlak tam da diyorsun ki sanatsal yaratıcılığın evet. doğduğu bir yer oluyor. Bu Andre Hüseyin hı hı. E, Alacak Karanlık Anıları adlı kitabı var ve hani benim neredeyse bir dönem tamamen başucu kitabım olarak sürekli dönüp dönüp okuduğum kitaplardan birisiydi onda söylediği bir söz yani hakikaten biz e, geçmişi anımsamakla e, geçmişi e, e, bu yeniden inşası arasında bir tabii ki e, bir yarık var yani bir hı hı. çatlak var bir geçmiş ve geçmişin gerçek neyse işte e, görüntüsü bir de e, şimdiki zamanda bizim onu o sanatsal bir yaratım içerisinde nasıl temsil edildiği nasıl onun inşa edildiği o e, tamamen işte bir yaratıcılık aslında alanı Sanat orada doğuyor Sanat orada doğuyor. Mi? Yani çünkü biz hiçbir zaman aslında ne olduğunu e, bilemeyeceğimiz bir takım şeyler var. Yani tabii ki bilinebilir. Tarihçiler tabii ki bir takım ayrıntılarla işte kostümlerinden insanların ne giydiklerini, ne içtikleri, nasıl davrandıkları, davranma biçimleri ne kadar belki bir sürü şeyi Hı -hı. E, ortaya çıkartabilirler. Ama ne olursa olsun onu e, bir nesnel olarak sinema perdesinde e, vücut bulmuş insanlarla vücut bulmuş bir şekilde tekrar e, yansıtma meselesi, sözlerle konusu olduğunda başka başka bir sürü, milyonlarca başka ayrıntı daha işin içine girmeye başlıyor. İşte oralarda nasıl farklılıklar var, yorumlar aslında oralarda çıkmaya başlıyor. Hmm. İşte ne kadar aslına sadık kalıp kalma meselesi de zaten, ben bu kitapta da onu söylemeye çalıştım biraz. Mesela burada incelediğim bir takım, biraz konudan konuya atladım ama şimdi, analiz edeceğim bir takım filmler ne kadar gerçeklere uygun, ne kadar tarihin gerçeklerine uygun meselesiyle ilgili bir çalışma yapmadım. Bundan da özenle kaçındım hı hı. çünkü. Ee, birincisi benim alanım değil Yani ben onu tek tek e, Tespit edeceğim kadar geniş bir e, Tarihsel arka plan e, Yani bir tarihçiyle beraber zaten Onu da söyledim kitapta Bunu tarihçilerin yapması gereken bir şeydi Çalışmadı aslında bir taraftan Ama Bir taraftan da şu yüzden özellikle kaçındım e, Çünkü sonuçta Nasıl temsil edildiği meselesi ...ne söylendiği meselesi, geçmişi bizim nasıl algıladığımız meselesi... ...onun nasıl e, ortaya çıkartı, ortaya konduğu meselesi çok daha aslında e, önem taşıyor. Evet. Yani sinema bağlamında baktığımızda, o pencereden baktığımızda tabii önem taşıyor. Dolayısıyla da e, o işte Andrzej Hüseyin söylediği şeyden çıkarsak tekrar <gülüyor> e, ona dönersek... E, ...nasıl bir yaratım oluşmuş meselesi en temelde tabii ki sinema için. Bu bizi ilgilendiriyor. Biz illa da böyle büyük harfler başlayan gerçekler, tarihi gerçeklerden ziyade onun bir bir sanatçının elinde, bir sinemacı veya edebiyatçının elinde nasıl şekillendiğine bakıyoruz herhalde. Evet, en herhalde. fazla zaten tartışılan mesele bu değil mi? Hmm. Aslında yani sinema tarih meselesi, onun için zaten bellek biraz da can simidi gibi. Hmm. <gülüyor> e, evet, tamam. Çünkü sinema tarih ilişkisine baktığımızda en çok tartıştığımız romanda da konuştuksa en fazla tartışılan mesele aslında ne kadar tarihi gerçeklere uymuş, uymamış meselesi. Ama çok, çok kolay kaçmak değil mi bu? Yani bizim um, bir oradaki bir yönetmenin veya bir yapımcının da derdi bakın ben tarihi ne kadar iyi öğrendim şimdi size de nasıl anlatacağım dinle herhalde. Yani onu birazcık yamuk bakmak diye dizizekin birazcık daha böyle onu deforme etmek sanatın şeyinde belki de hani o kadar bir tarih kitabı yazmıyor bir tarihi belgesel yapmıyor. Evet. Dolayısıyla onu algıladığı ve tam da o çatlaktan doğan sanat, sanatsal yaratıcılık gerçek ...gerçeğe olan ihanetle başlıyor belki birazcık da. Biraz da belki onda başlıyor. Ama tam da bu noktada... ...şöyle bir temel çelişki var. Bu... ...özellikle sinema tarih meselesine... ...bakan kuramcıların... ...söyledikleri temel şeylerden bir tanesi de... ...şuradan da bir sorun çıkıyor tabii ki. Bizim bütün... ...özellikle... ...görsel kültürle büyüyen... Hı hı. ...yazılı kültürden tamamen kopmuş kuşağın... Ee, bütün beslenme kaynağı e, ve bilgilenme kaynağı zaman zaman sadece bunlar olabiliyor. Yani, yani. E, sorun da zaten herhalde oralarda biraz e, başlıyor. Yani işte bütün tarihe ve geçmişe ilişkin bilgilenmenin neredeyse zaman zaman daha baskın biçimde sinema üzerinden mesela olması, görsel bir takım şeyler üzerinden olması meselesi çok e, evet. eleştiriliyor, e, bu konuşuluyor. Ama tabii bu kuramcılar aynı zamanda şunu söylüyorlar, bir film kapı açar. E o kapıdan girersin ve sen kendin istediğin onun üzerinde okumayı yaparsın. Bunu yapıp yapmama meselesi tabii ki toplum olarak nasıl işte yönlendiğimiz, yönlendirildiğimiz... ...veya bir kaçış olarak hızlı bilgilenip arkasına bakmamanın bir alışkanlık olarak yerleşmesi. Bunlar ayrı konular zaten. Ama ikame ediyor mu bir şey? Yani sanki şöyle bir algı yapıyor, nesiller, ne nesiller aslında, ne kitaplar okuyacaklardı... Tarih konusunda ne araştırmalar yapacaklardı da bir film izlediler ve yanlış bir şekilde öğrenip başka da kitap okumadılar. Yani bir şey ikame mi ediyor aslında acaba yoksa belli kesimlerde belli bir merakı da tetikliyor olabilir. Aslında yani... bence belli bir merakı da tetikliyor evet. söylediğin gibi. Yani e, o e, en azından bir kapıyı açıyor. Evet yani böyle e, kitap şey kurdu içeriliyor. olup okuyup okuyup da sineması görünce okumaktan <gülüyor> vazgeçen kuşaklardan veya bireylerden bahsetmiyoruz. Hani tam, temelli bırakıp ansiklabelileri artık ben sinemadan öğreneceğim ne öğreneceğim isem diyen bir şey yok. Tam tersine bir tartışma ortamı yaratıyor belki de. yani Bunun yanı sıra tarih kitaplar. E, tarih de gelişiyor belleğin yanında. Birazcık da merak doğuyor. Evet. E, bu, bu, bu, bu yine buradan bu konuyu kapatmadan önce çalışmandan öğrendiğim ve çok da ilgim çeken bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu protez bellek hikayesi. Yani ırksal ve etnik çizgilerin dışında kurulan bir ...bellekten bahsediyoruz. İlk önce protezi ben mi doğru... ...birazcık yabancı gibi algıladım. Hani hı hı. bünyeye veya o Tabii bedene ki. yabancı. Tabii ki. Ama bu yabancılık bir yandan da bir sürü... E, ...deformasyondan da arınmışlık mı getiriyor? O, böyle, bir, bir, o e, milliyetçi veya daha ırkçı... E, ...filtrelerden arınmışlık mı getiriyor? Tam orada... Bu Alison Lansberg'in ortaya koyduğu hı hı. bir şey, e, e, protez bellek ortaya koyduğu bir kavram. Aslında protez bellekle tam kastedilen şey şu. Bizim yani tam da konuştuğumuz gibi bütün bilgilenmelerimizin görsel kültür üzerinden olduğu bir dönemde Hı -hı. E, bizim kendi belleğimizin zaman zaman olmaması ile ilgili bir şey. O bir Hı -hı. çeşit satın alınmış bellek gibi ya da bizim edindiğimiz bellek gibi ama o bellek e, işte homojen bir bellek. Hı -hı. E, yani... Herkesin aslında ortak bellek or, toplum, toplumsal olarak yani aslında ortaklaşa kurulmuş bir bellek olduğu için belki daha adil bir bellek. Hmm. Yani tek taraflı bakan bir bellek olmama ihtimali en azından daha yüksek. Ama o zaman bu en baştaki tartışmaya gidersek bu kadar nötralize edilmiş bir... Bellek, bellek midir? ne kadar ha evet <gülüyor> artık bellek değil yani en başta o tarih belki de daha böyle objektif olarak kurulmuş belli bilimsel nesnel kriterlere göre tanımlanmış bir şey oluyor o zaman protez bellek kendi kendiyle çelişen çelişen bu kadar bu kadar steril bir bellek olabilir mi? Bu Ama kadar bu öznerlikten... bu bellekten yani tabii tarih değil Hı -hı. asla tarih. Değil. O, olamaz sonuçta çünkü gene e, e, tamamen görüntülerle oluşturulmuş hı hı. bizim sadece görüntülerle sinemada değil üstelik Landsberg'in söylediği sadece sinemadan da bahsetmiyor. Tüm televizyonda seyrediğimiz haberlerde gördüğümüz görüntüler yani tüm bizim e, etrafı tamamen sarmış sarmalamış olan bu görsel kültürün sonucunda bize beynimize aslında e, yerleşen bir e, bellek be, bizim belleğimizin böyle oluştuğundan. ...söz ediyor, o, o yüzden protez olarak adlandırıyor, yani bu bize ait bir bellek değil, dolayısıyla şöyle bir şey hatta söylüyorlar, mesela Kennedy suikastini hatırlıyor musun hı hı. dendiğinde, şey işte Kennedy suikastını Rus çünkü biz defalarca onun filmini de gördük. Ee, bir takım işte ona ilişkin belgeleri de gördük hı hı. Ee, işte Oliver Stone'un çektiği e, JFK'yi de gördük Dolayısıyla aslında bizim belleğimizde Bir kendi suikast meselesi e, Canlı bir şekilde var Ve bu bizim belleğimiz değil Bizim ee, ...tamamen medya dolayımıyla edindiğimiz, o kanaldan edindiğimiz bir bellek. Dolayısıyla tamamen bize ait bir bellek değil, protez bir bellek. Ama bizim o belleğimiz işte söylediğim gibi bir yönden oluşmuyor ya da bilir tabii ki. Ama çok çeşitli, geniş bir e, artık e, alandan besleniyor o bellek. <Gülüyor> Dolayısıyla belki işte o yüzden a, biraz daha... A, a, Adil bir bellek meselesini hani belki o yüzden şey biliyoruz hmm. söyleyebiliriz. Ama bunun gideceği nokta hani ee... iyice en m protez bellek o matristeki matristeki <gülüyor> <matrixteki gülüyor> tamamen bütün gerçekliğin böyle inşa edilen bir bir simülasyona dönmesi herhalde. Yani en distop dis, evet. di, distopik e, baktığımızda bütün algımız eğer olmadığımız yerlerde olm o, o olduğumuzu düşünmeye başlıyorsak hani öyle belki inşa ediyorsak. İşte ne bileyim, bu 11 Eylül saldırıları mesela hepimiz oradaydık hepimiz aslında. oradaydık evet. ve ilginç bir şekilde onu öyle bir yönettiler ki bunu söyleyene kadar insan düşünmüyor ama o bütün o binlerce on binlerce insanın öldüğü ana dair ceset ceset gösterilmedi. Mesela hiç evet. hiç ceset yok yani böyle bir takım gökterinden atlayan Atlayanlar. noktalar haricinde evet. gerçekten de yıkıntıların arasında bir sedyede hani bizim bu deprem manzaralarında çok Gördüğümüz çok şey gördüğümüzün evet. hiçbiri gözükmedi. Dolayısıyla öyle bir bellek yaratıldı ki. E, bütün o e, tamamen düşmana ve onun vahşetine odaklanırken Dağıymış. ama Amerika'nın kurbanlığına dair hiçbir e, cid, beden ki. görmedik. Tabii Dolayısıyla ki. Ki. E, bu protez bellek bir noktada aslında çok çok e, tahakkümün aracı olan Tabii ki. E, bir, bir iktidarın bir yansımasına dönüşebiliyor. Dönüşebilir ve, ve zaten mesele atışsa. de zaten hep bu evet. yani zaten temel mesele tartışılan şey yani görsel... E, ee, ...tamamen görsel şey üzerinden bizde böyle bir bellek oluşması meselesi çok aslında bir taraftan sıkıntılı da bir şey. Yani ideolojik bir şeyden bahsediyoruz, mücadeleden. eden. Yani Burdiyo'nun sosyoloji için söylediği sosyoloji bir dövüş sanatıdır. ...diyor. Aslında bu sinema için de öyle, tarih için haydi haydi öyle, siyaset bilimi zaten öyle. Evet. Böyle burada bir aslında dövüş veriyoruz. Aynen o, Tam şey e, berleğin paradoksuna. <gülüyor> çok fazla e, e, yani muhabbet çok güzel gidiyor da, e, dinleyicilerimizi de biraz düşünüp bir es verelim, sen de bir soluklan. Artık geçen haftadan da biliyorsun ist istek. <gülüyor> Şimdi tarif edeceğim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tarif etmek gerekiyor. Yani bir, bir, bir şarkı arası verelim. Ne çalalım? Ne istersin? E, tarif etmeden doğrudan söyleyelim bari kolay olsun. E, bu, madem bu kadar şeyden bahsettik. E, geçmiş bir zamanlar e, Batı'da filmi vardır Sergio hmm. o e, Oradan bir, e, bir şey olabilir belki. Narota'nın... E, beslediği bir e, müzik. Tamam. Bir zamanlar de. batıdan, e, bir zamanlar batıya gidiyoruz, sonra hemen geri geliyoruz. Merhabalar sayın dinleyiciler. Kekemedesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu haftaki konuğumuz e, Senem, Profesör Doktor Senem Durueller Kılıç ve e, Sıcağı Sıcağına e, kitabını Türk Sinemasında Tarif ve yeni yayınlanan kitabını konuşuyoruz. İlk programın ilk kısmında birazcık ...kitabın çok ilginç bir şekilde ele aldığı... ...tarih ve bellek tartışmasına ve bunun sinemaya yansımalarını konuşmuştuk. Şimdi birazcık daha memleket... E, e, mahaline inelim ve Türkiye'de bu... E, ...Türk sinemasında tarih ve belleğin... E, ...iz düşümlerine bakalım istiyorum. E, burada... E, e, ...bir... ...bir... E, ...gerçekleştirilen projeler kadar, bir sürü film kadar gerçekleştirilmeyen projeler var. Belki ondan da konuşabiliriz ama üç temel öğeden bahsediyorsun. Üç temel nitelikten, eğilimden. Birincisi bir fantastik öğelerden oluşan, tarihi gerçekleri anlatanlar var. Dolayısıyla birazcık da belgeselci herhalde diyebileceğimiz. Bir üçüncü grupta tarihe belli bir savla, belli bir iddiayla yaklaşan yapımlar var. Ve burada bu bütün bu süreçte iki ana e, iki ana dinamiğin çok önemli olduğunu vurguluyorsun. Birincisi biraz önce de konuştuğumuz gibi sözlü kültür. İkincisi de e, hiç konuşmadık ama aslında değindik sansür. Evet. Bu iki e, aslında iki e, çelişik dinamik nasıl şekillendiriyor? Nasıl nasıl bu sözlü kültür ve sansürün Türk sinema tarihindeki yeriyle başlayalım istersen e, genelde? Tabii çok genel bir şey aslında sinema Hı -hı. tarih ilişkisine dair değil sadece. Türk sinemasının aslında üstünde uzun bir süre e, üretimde sıkıntı oluşturmuş temel konulardan bir tanesi sansür konusu. E, daha işte 1920'lerde 24'lerden itibaren... E, bu denetleme meselesi varken e, çok daha ağırlaşması e, İkinci Dünya Savaşı yıllarına denk geliyor. Ve 39'dan itibaren, 1939 yılında bir sansür nizamlamesi <gülüyor> yayınlanıyor. Evet, Ve o nizamlamesi daha 1986 yılına kadar e, aslında geçerli olan bir sansür nizamlamesi. Hani bu bazen işte canım ne olacak? Hani aşılmayan şey mi var? Hani Türkiye'de bazı şeyler, kurallar konur ama sonra yıkılır vesaire gibi şeyler belki düşünülebilir ama sansür Zamlaması özellikle işte ilk yıllarda... 39'lardan dokuzlardan itibaren... ...ellilerde, 60'larda ...sıkı bir şekilde aslında... ...filmler üzerinde... ...çok ciddi bir denetleme getiriyor. O denetleme bir otosansür mekanizmasını da... ...ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bir takım konular ele alınabilir... ...veya ele alınamaz meselesi. Yani bu yapımcı da hani aynı şekilde... ...bu konuya para yatırılır veya yatırılmaz ...meselesi açısından da hani böyle... ...sıkıntılı bir konu olarak duruyor. Ee, bazen de işte söylediğim gibi yaratıcı da bir otosansür mekanizması doğrudan doğruya <gülüyor> işletiyor ve bir takım konulara girmiyor. Hani onun için böyle e, ne derler tatlı su balığı e, hmm. filmlerinin e, suya sabuna dokunmayan, dokunmayan bazı filmlerin yapıldığı da e, onun için e, daha fazla bir ağırlık taşımaya başlamalı yani taşımış olmaları da hani daha anlaşılır bir hale <gülüyor> aslında geliyor. Ama tabii bunu e, kıran, e, bunu e, bu şeyi e, e, bertaraf eden e, bir takım şeyler de var, e, filmler de var. Yani tamamen sansür e, meselesinin hani e, bu kadar baskıcı bir şeyine rağmen, e, olmasına rağmen... ...bunu aşabilen ve bunu kırabilen bir takım filmler de var. Zaten Türk sinemasında da saydığımız işte sayılı bir takım yönetmenler vardır. Metin Erksan, Lütfi Akat. E, hali trefiği işte duygusal Aroğlu'nu ben bunu mutlaka katarak söylemek istiyorum. Bu yönetmenler işte Ertem Göreç daha çoğaltabiliriz. Yani işte Türk sinemasında Atıf Yılmaz tabii ki. ilk kurucu yönetmenler olarak belki nitelendirebileceğimiz yönetmenler. Bu yönetmenler de zaman zaman bunu aşmayı başarmışlar. Zaman zaman da işte Yılanların Öcü örneğinde mesela Metin Aksan sıkıntı yaşadığını hep anlatır. Bizi derslerde de anlatırdı. Ben de şanslıyım yani onlardan Hı -hı. ders alabilmiş öğrencilerinden olabilmiş birisiyim yani dolayısıyla bunu hakikaten fiilen yaşamışlar Tarih meselesine gelince tabii bu daha katmerli bir hale geliyor sansür meselesi. Çünkü e, doğrudan 39 sansür nizamdanmesinin bir takım maddelerinde var işte e, son derece geniş çerçeveli, yoruma açık... ...sansür komisyonunda bulunanların yorumlayabileceği biçimde yazılmış bir takım maddeler onlar. Dolayısıyla e, tarih meselesi daha hassasiyet tabi ki duyulan tabii. bir şey e, her zaman için. Oraya gelince iş çok daha katmerli hale geliyor ve bir takım şeyler, filmler çekiliyor, tekrar e, sansüre denetlemeye giriyor. İki aşamalı sansürü var. Birincisi e, senaryo sansürü var. Senaryo sansürü şöyle, senaryo önce bir komisyona gidiyor, komisyonu inceliyor, uygun bulunursa film çekiliyor. Film çekildikten sonra bir daha komisyonu Ankara'ya gidiyor. Ee, ve e, bu şekilde aslında birkaç aşamalı bir e, sansür mekanizmasının işlediğini de görüyoruz. E, ve e, o aşamalarda e, yapılan bir takım filmlerde... E, işte ...çok belki de film için hayati olacak tarihi bir takım e, bilgilerin... E, ...işte bilgi de demeyelim de mesela Rus Sözcüğü'nün o dönemde e, mesela başka bir milletin işte duygularını rencide etmemek. Mesela gibi bir madde var. Şimdi bundan dolayı Ruslarla savaşılamıyor. Rus sözcükleri çıkartılıyor gibi. Anladım. Ya da Rus sözcüğü çıkartılması değil üniformaları değiştiriliyor gibi bir takım böyle absürt komik bugünden baktığımızda bir takım hikayeler Bu var. Mekanizma nerede işliyor? TDT'de mi? İlk Kültür Bakanlığı'nda mı? Yok, İçişleri, Bakanlığın, İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir komisyon kuruluyor ve Kültür Bakanlığı daha henüz yok. Yok. Hmm. Dolayısıyla da zaten Kültür Bakanlığı'na geçmesi de ta 86'da oluyor. Ondan sonra zaten farklılaşıyor sansür hmm. meselesi de. Ama ondan önce İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir komisyon oluşturuluyor. Genelkurmay'dan tutun işte farklı şeylere kadar. Şu anda günümüzde birazcık daha bu yapılan sübvansiyonların denetimi şeklinde bir sansür mü var? Yani televizyon yapımlarını, onu artık başbakan doğrudan bile müdahil olabiliyor. <gülüyor> Beğenmediği diziler <gülüyor> üzerinde. Fakat normalde şu, şu anda herhangi bir film e, vizyona girmeden önce belli bir izin Almak. Gene Kültür Bakanlığı'nda tabii gönderiliyor. Gösterim için de izin... Yani izin tabii almıyor. tabii. Kültür Bakanlığı'ndan geçiyor. Ama Kültür Bakanlığı en azından sinemayla ilgili bir genel müdürlük olduğu için... Hmm, ...artık uzmanlaşmış. artık uzmanlaşılmış vaziyette evet. daha öncesinden farklı olarak. Bu sansürü bir parantez açıp konuşmuş olduk. Genel gelişime baktığımızda ellilerle başlatıyorsun sen aslında. Ve altın çağı diyorsun. E, tarihsel filmlerin altın çağı. Böyle bir altın çağı... Ee, yine ikili bakacağız herhalde bir yandan anlatılan konular bir yandan da o dönemin kendi e, toplumsal psikolojisi itibarıyla e, ne ne, ne e, görüyorsun ellerin altın çağında neden öyle bir patlama yaşanıyor? Şimdi aslında 50'lerden önce de çok tabi tarihsel hı hı. film hiç çekilmiyor değil var. Ama henüz Türk sineması tam böyle ayakları üzerine basabilmiş durumda değil. İşte bu sinemacılar kuşağı dediğimiz kuşak, Lütfekat'la başlattığımız kuşak sinemaya tam da işte 50'ler, 40'ların sonunda 50'lerde başlamış oluyor. Bir takım yapım şirketleri yani birkaç şeye aslında bakabiliriz. Bir sinemanın kendi sektörel iş dinamiklerinden kaynaklanan nedenlerle aslında altın çağı diyebiliriz. Çünkü bir takım yapım şirketleri çıkıyor ortaya. Hı hı. Yeni yeni yapım şirketleri kuruluyor. Ee, i̇şte bir e, düzenleme getiriliyor. 48'de vergi indirimi, belediye vergisi indirimi yapılıyor vesaire. Bunlarla aslında Türk sinemasında üretim biraz teşvik edilmiş oluyor. Yavaş yavaş daha fazla yapım şirketinin ortaya çıkması, yönetmenlerin ortaya çıkmasıyla... E, ...zaten sektör bir hareketlenme yaşıyor. Bir taraftan böyle bir şey var. Bir taraftan da... E, birkaç belki şeye bağlanabilir. Bunlardan bir tanesi e, gene e, bir değişim. Mesela Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle ee, doğrudan bununla ilişkilendirilebilir mi o dönemde ilişkilendirilemez mi çok bunları söylemek aslında çok da kolay değil ama mesela diyelim ki İstanbul'un fethinin e, bir kutlaması yapılacak e, bin, 1953'te <gülüyor> dolayısıyla e, onun için bir e, film İstanbul'un fethi filmi çekilmesi. ...söz konusu oluyor ve o dönemde çok da böyle başarılı bir yapım şirketi olan Atlas Film Yapım Şirketi, tamamen biraz da böyle Amerikan sinemasının da özenmiş ve onunla yetişmiş bir kuşak. Onlardan bir tanesi de İlhan Arakondu, bizim hocamızdı. O yüzden çok iyi biliyorum. Onlar böyle bir yapım şirketiyle ortaklaşa böyle bir film yapma girişiminde bulunuyorlar ve bu film çok tutuyor. Yani, gişe başarısı elde ediyor. Dolayısıyla bu bir anlamda tarihsel film meselesinin aslında ticari başarı getireceğini gösteren bir örnek olarak bayağı bir alıp yürüyor. On üzerine de bir sürü tarihsel film çekiliyor. Evet orada bir, bir kısa bir liste de var burada. Üçüncü Selim'in Gözdesi, Lale Devri, Cem Sultan, Vatan ve Namık Kemal, Barbaros Halettin Paşa, Yavuz Sultan, Selim, Yıldırım Beyazıt, Akdeniz Korsanları, Türkken Sultan, Estargan Kolesi vesaire vesaire. Evet. Osmanlı'nın... Osmanlı dönemine dair bayağı bir çalışma, çalışma yapılıyor. yapılıyor. Bu da şu, şöyle açıklanabilir mi acaba? Yani baktığımızda Cumhuriyet'in kuruluşu ve Kemalist proje aslında Osmanlı mirasını reddetip daha Tabii. geride işte Orta Asya'daki kültüre gönderme yapıyordu ki o işte imparatorluk tarihinin devamı olmadığını aslında kökenlerinin çok daha eskiye gittiğini ve hatta İslam'la bu kültürün yozlaştığını iddia ediyordu. Yani tesadüf Tabii. değil. Türk Dil Kurumu'nun ...işte Güneş Dil Teorisi... Ve ...Türk Tarih Kurumu'nun bu Türk Tarih Tezi... ...ve bu Osmanlı... E, ...dönemini aslında görmezden gelen... ...ve onu atlayan... 50'ler birazcık daha bunun buna reaksiyonel bir dönem... ...tekrar Osmanlı'nın... ...Osmanlı mirasının... E, ...Osmanlı mirasının tekrar tedavile çıktı... ...hatta şöyle diyelim... ...o e, tek parti döneminin Ankara'sına karşı... E, ...Menderes'in İstanbul'u... ...tekrar İstanbul'a ciddi projeler yapılıyor... ...o saltanat... E, payitaht mekan tekrar gün, dinleme gelirken aynı zamanda Hı -hı. tarih Osmanlı döneminde ve bunun yansıması da belki filmde bu tür. E, aynen söylediğin gibi aslında yani bununla çok e, ilişkili. Bir de bir, bir, bir ufak şey daha var. E, yani bunlar tabii ticari başarıyı Hı -hı. E, ister istemez ticari başarı olmasa zaten bu filmler çekilemez. Ticari başarı söylediğin nedenlerle bağlantılı. Yani tam da işte seyircinin istek ve ilgisi meselesiyle doğrudan bağlantılı şey ee, e, bu dönemde bir Mısır filmleri akını oluyor hmm. daha 40'larda daha doğrusu bu dönemde değil daha öncesinde 40'larda o dönem o, o Mısır filmlerinin şarkılı içerikleri de hmm. hani Türk sinemasına tam da o dönemde taşınıyor i̇lham şöyle bir diyorsun. ilham veriyor ve dolayısıyla böyle bir Osmanlı da geçecek İşte Minür Nurettin'le işte Lale devri e, hmm. sazlı sözlü ee, bir de işin böyle bir boyutu da var. Anladım birazcık o asr-ı <gülüyor> saadet ve onun Aynen. o e, güzel günleri yad ediliyor. Yad hemen. ediliyor. O şekilde de bir e, bol şarkılı filmler dönemi de aynı zamanda başlıyor. <gülüyor> 60'lara geldiğimizde tekrar e, yine tarihi kostüm avantürlerin doğuşu diyorsun. K kostüm avantürden kastedilen böyle kostümlü e, kostümlü bir... film ama bunlarda herhangi bir tarihsel arka plan doğrudan doğruya aramak e, b, b, b, b, gerekmez. <gülüyor> ama bir kahramanlık hikayesi. <gülüyor> şey. kahramanlık hikayesi. Onu da birazcık yine böyle acaba o dönemin e, işte 63'teki Kıbrıs'taki olaylar Türkiye'nin birazcık e, yalnızlık e, yaşaması bir komplekse bir, bir, yani ya, uluslararası aşağılanmışlığa bir tepki olarak kahramanlık menkıbelerinin böyle birazcık da e, birazcık e, redikülize edilerek aslında evet, hani evet. baktığımızda çok alay konusudur bu Karamuratlar falan bu dönem mi yetmişler mi onlardı, daha sonra? Altmışlara ee, da başlıyor, yetmişlerde devam ediyor. Hı hı. Ama tabi tam da söylediğin gibi e, aslında böyle bir sürekli e, onarılmak üzere yani bir e, şey onarılması e, sürekli söz konusu bu filmlerde. Ego mu? Bir ego onarılma ego. evet yani biz aslında. E, bir, birkaç aşamalı belki de Hı -hı. hatta, yani bir defa ım, bu şu Bizanslı olan mesele, He. hani sonrasında zaten Gani biraz da karikatürize bir şekilde e, şeyde de yaptı, filmi de yaptı, Kahpe Bizans. Yani Bizans'ın kahveliği meselesi... Evet. Aslında ee, Bizans değil orada, bütün, batıydı, Bizans, değil bütün batı değil mi? Aslında Bizans, bütün batı. He. Tabii yani bütün batı, batıya karşı aslında nasıl konumlandığımız hmm. ve bütün bununla nasıl mücadele etmeye çalıştığımız, o psikolojiyle daha doğrusu nasıl mücadele etmeye çalıştığımız üzerinden kurulmuş böyle bir şey var. Alt He. metin var bütün bu filmlerde. Dolayısıyla bu hani biraz da belki... E ...bu kostüm ve filmler dediğimizden hani daha dinleyiciler daha belki kafalarında canlanır... ...işte Kara Murat, Battal Gazi gibi biraz daha işte kahramanlık öyküleri etrafında dolaşan... ...bolca Cüneyt Arkın'ın rol aldığı ya da Kartal Tibet'in rol aldığı filmlerden bahsediyoruz... Bu filmlere genellikle böyle ya e, müstehsiz bir gülümsemeyle hani böyle hmm. e, ya an canım işte şeyiyle bazen seyrediyoruz ama. işte o bir Türk dünyaya bedel, e, bir vuruşta Cüneyt Arkın e, herkesi, e, kaledeki bütün Bizanslıları e, şey yapıyor. Aslında tamamen o psikolojiyle de belki evet. bağlantılı bir şey. Ona, yani biz... ona bir tepki bir yandan da aynı şekilde bu e, siyasal e, ve sosyal bilimler alanında yürüyen asiyet tipi üretim tarzının e, sinemada da yansımaları görülüyor değil mi bu dönemde evet bu dönemde e, bir taraftan 60'larda e, Halit Refi özellikle e, işte onun Kemal Tahir'le olan arkadaşla Kemal Tahir'in e, biraz e, aslında ...daha ta konuşmamızın başında söylediğimiz gibi e, bir, bir misyonla hep e, roman yazdığı konusunda hı hı. çok eleştiri hı hı. alır ya Kemal Tahir. Dolayısıyla e, aslında böyle bir şeyden e, Haltrefi çok öykünüyor buna. Ve ortak yazdıkları bir e, film ortaya çıkıyor. Harem'de Dört Kadın. Bununla daha böyle somutlanıyor. Ama başka bir takım işte Kozanoğlu gibi Atıf çektiği hı hı. başka filmler de var. Bu dönemde e, özellikle o düşünsel hareketlilikten çok fazla etkilendiğini görüyoruz. İşte Sencer Divitçoğlu'nun hmm. Selatin Hilav'ın yazdıklarından etkilenmeler olduğunu görüyoruz ve bir e, hatta ulusal sinema düşüncesi hmm. böyle şekillenmeye başlıyor. Ulusal sinema bildiğimiz buradaki hani e, klasik ulusal anlamında bir ulusal sinemadan bahsetmiyoruz. Yani ulusalcı bir sinemadan bahsetmiyoruz hmm. da. E, ama e, o da tam böyle bir zemine oturamıyor. Dolayısıyla bu Asya üretim tarzı meselesi o dönemde yönetmenleri Metin Aksan'ı ...özellikle Halt Refik'i çok etkilemiş. E, Atıf Yılmaz'ı etkilemiş. O bağlamda bir takım filmler çekiliyor. E, Lütfü Akat bunların biraz dışında duran birisi e, gibi duruyor başlangıçta. Ama 70'lerde mesela onun belki tekrar konu gelince şey yaparız. 70'lerde çektiği, TRT için çektiği bir takım filmler hı hı. var. Tam da işte o e, devlet... Ve birey ilişkisini tamamen e, merkeze alan e, bir takım yapımlar e, ortaya koyuyor. Ömer, Ömer Seyfettin Hı -hı. uyarlamaları çekiyor televizyon için. Ve bunların hepsi tarihsel yapımlar. E, bunlarda da tamamen aslında atütten etkilenmelerinin olduğunu e, net görüyoruz. bir şekilde görüyoruz. 70'lerde evet. devam ediyor. Yeni avantür bu kostümü, avantür filmler devam ediyor fakat bu sefer birazcık dini e, motifler de e, eklenmeye tabii. başlıyor. 70'lerin döneminde Daha siyasallaşan bir e, bir bir coğrafya bir yandan e, daha e, sosyalist e, siyasal akımların güçlenmesi ama aynı şekilde muhafazakârlaşmanın da e, daha hmm. Evet, daha, net bir şekilde evet, görüldüğü, ortaya çıktı, ortaya çıktı evet, hem milliyetçi oldu. hem muhafazakar milli görüşün ilk, ilk e, emareleri yani hem dini motifli hem de daha böyle ırkçı e, temeller düşünüyor bu sinemaya da, da yansıtıyor. Senin söylediğin gibi tam da o dönemlerde buna bu Türkiye'deki bu durumu paralel ve koşul bir şekilde de e, ulusal sinema, mi, milli sinema tartışmaları hmm. yapılıyor. Mesela milli sinema nedir? Ulusal sinemadan nasıl ayrılır? Milli sinemanın temel amacı ve baktığı e, bakış nasıldır meselesi e, tartışılıyor o dönemde. Hmm. Ve ona o görüş tabii ki yani milli sinema düşüncesini e, destekleyecek bir takım filmler çekiliyor. Ama aynı zamanda bir yandan da İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü olması buna sinemayı da özellikle TRT prodüksiyonlarını... Canlandırıyor tabii ki yani tam da işte zaten Türkiye'de her şey çok böyle ilginç bir şekilde hepsi bir arada. Evet. Yani İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde çok kısa işte 500 gün TRT'de 500 gün diye zaten kitabı da var sadece 500 gün sürdüğü için görevden alınıyor daha sonra. E, o 500 günlük dönemde Türk sinemasıyla, ilk defa Türk sinemacılarıyla e, TRT'nin böyle bir, dolayısıyla devletin dememiz lazım, e, bir e, ortak proje üretme e, girişimi var. Hı hı. Bunlar da işte e, herkesin o dönemde çok e, tutulmuş olan aşkı memnu. ...sonrasında hala yapılıyor... Evet. E, ...Halit Refik Aşkı Memnun'u çekiyor... E, ...Metin Erksan... E, ...Beş Türk hikayesini çekiyor... ...Lütfü Akat Ömer Seyfet'in uyarlamalarını yapıyor... ...ve böylece e, ilk defa... E, ...devlet... ...ilk defa sinemacılarla... ...doğrudan doğruya bir temas kurmuş, ilgilenmiş oluyor... ...TRT kanalıyla... Yani oradaki organik bir e, ideolojik bir... ...aygıt olmasının ilk emareleri... ...yani ideolojik bir işlev görüyor ama... ...bu devletin... E, ...himayesinde, hamileliğinde... ...yeşermeye başlıyor ki... ...burada birçok anekdotik... ...bir yani çok... ...amblematik belki bu yorgun savaşçı... ...hikayesini belki biraz konuşabiliriz. Evet. Yani 79'da... Evet tamamlanıyor ama böyle bir yılan hikayesi. Aslında yılan hikayesi yani 70'lerin ortalarında 78'lerde falan tartışılmaya başlanıyor. Çekilmesi 79'da çekimi başlanıyor. Araya 12 Eylül e, giriyor. E, <gülüyor> sonrasında ara veriliyor çekimlere devam ediliyor. 80'lere kadar uzuyor. 82'lerde falan film tamamlanıyor fakat film gösterimi e, yani televizyonda tabii ki e, diziden bahsediyoruz film derken yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Dizi film gösterime daha TRT'de girmeden e, kopyalarının e, yani 35 milimetre film kopyalarının video kopyası duruyor. E, yakılması söz konusu e, oluyor. E, üstelik de burada çok enteresan bir şey söylediğin gibi yani ilk defa e, işte Halit Refik'in de hep savunduğu ulusal sinema düşüncesi. Benim diyor ulusal sinema düşüncemin destekleyen şey devlet eliyle. Hmm. Ancak bu yapıldığı zaman ulusal bir sinemadan bahsedebiliriz. Devlet desteğiyle olduğu zaman diyor. Ama bu aynı zamanda Hal Trevor'in işte ulusal sinema düşüncesinin yıkıldığı e, ve boşa çıktığı bir şey olduğunda e, kendisi de zaten sonra söyleşilerinde söylüyor. E, dolayısıyla devlet bir taraftan işte e, tüm olanaklarını, e, askeri olanaklarını, her türlü olanağını açıyor bu proje için. E, sonrasında da bu projeyi e, ...çok kısa bir dönem içerisinde uygun bulmadığı için gene kendisi yakıyor. Yani evet. bu herhalde dünya sinema tarihinde de eşine benzerine rastlanmayacak bir durum. Enteresan gerçekten. Yani bu hep biz bu Türk siyasal tarihinde böyle dönemlerde okuruz ama... ...bütün dünya için geçerlidir belli siyasal dönemlerin varlığı ama bu devletin bu kadar hızlı bir şekilde kabuk değiştirmesi yani kendi yaptığı prodüksiyonu yine aynı devlet yakabiliyor o kadar hızlı bir dönüşüm yaşanabiliyor ya da şimdi hala izleni o devletin kurumsallaşamaması ve e, sürdürülebilir bir kültüre bir türlü kavuşamaması Yani bu kadar basit bir e, prodüksiyonda bile görünüyor diyelim ve esas 80'ler 90'lara gelmeden önce bir esra verelim. E, bir daha nefeslenelim yorgun sabahçının yorgunluğunu yüzlerimizden atalım. Ne istersin ikinci olarak? İkinci e... olarak da herhalde Türk sinemasından bahsettiğimize göre biraz e, bu sefer hızlı ileri saralım. E, şey e, Ezelakay'in yönettiği Karagöz Hacıvat neden öldürüldü filminin müziklerinden belki bir, bir... seçime bir şey yolu bir tarif ettik şimdi. Tamam. <gülüyor> Yine onu artık e, kadere kader çetin taşın e, mahir ellerine bırakıyoruz bu müzik seçimi ve e, Karagöz ve Hacıvat'tan sonra devam ediyoruz. ulaşsaydınız dinleyiciler kekemedesiniz ben Ulaş Bayraktar ve bu haftaki konuğumuz e, Profesör Doktor Senem Duruel Erkılıç ve onun e, sıcağı sıcağına yayınladığı Türk sinemasının tarihi ve bellek de bundan hareketle bir sürü şeyi konuşuyoruz. Tarih ve belleği konuştuk. Sonra Türkiye'nin sinema ve tarihle olan ilişkisinin dönemlerinde geldik geldik. 80'lere geldik. Ee, 80'lerdeyiz artık televizyonda e, büyük bir yer kaplıyor. Televizyon da bu süreçte önemli bir rol oynamaya başlıyor. Bu e, 80'ler ve 90'lar istersen birlikte alalım. ...resmi tarih, bunun kırılması, televizyonun oynadığı rol, özel televizyonlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ne, ne değişiyor bu 80'ler ve televizyonun hakimiyetiyle? Aslında televizyonun işte ortaya yani 80'ler 70'lerde biraz önce konuştuğumuz Hı -hı. şey 80'lerde de devam ediyor aynı şekilde. Hani işte yorgun savaşçının yıkılmasından bahsettik, yıkılmasından bahsetmiştik. Arkasından hemen işte küçük Ağa çekiliyor. Hı -hı. Arkasından gene bir Tarık Bur'a uyarlaması yapılıyor. Kuruluş çekiliyor. Yani dolayısıyla böyle aslında bunun bir nasıl bir kitlelere yaygınlaştırmak için bir tarih anlayışına nasıl bir araç olabileceği meselesi biraz daha keşfedilmiş oluyor herhalde. Ve bunun üzerinden de din böyle bir keşfinden bahsedebiliriz ama bir taraftan da başka bir takım yapımlar da var tabii ki. Yani sadece bunlardan ibaret değil. Ee, mesela işte Ateş'ten Günler, e, Ziyaç'tan hmm. e, böyle bir uyarlama yapıyor. Metin Aksan son e, filmini çekiyor Preveze öncesi. E, de, hmm. Böyle bir e, yani Barbaros ile Andrea Doria'nın e, aslında savaşmadan e, sadece çok enteresan bir şey oldu. Dört bölümlük bir dizi. E, savaşmıyorlar ama e, nasıl e, savaş stratejilerini biz öğreniyoruz. E, karşılıklı <gülüyor> konuşuyorlar. Yani bir taraftan prodüksiyon maliyetleri e, belki yetmiyor bir taraftan da düşünsel olarak hani <gülüyor> bir batı ve doğu meselesi hmm. gene şiddetli bir şekilde zeminde o var tabii ki yani Andrea Doria'nın asker şeyleri yok tayfaları şeyleri iyi değil ama ötekinde bir sağlam Osmanlılık yani hmm. bir tek vücut olma meselesi var. Hani sürekli bunun altı gene evet. 12 Eylül'ün şeylerini görüyor muyuz darbenin Tabii ki. Yani 12 Eylül'ün arkası 12 Eylül'ün Türk sinemasına hemen yansımalarını görüyoruz. Hmm. Çok sayıda 12 Eylül üzerine film çekiliyor. bunların hani tartışılır tabii ki hep 12 Eylül filmi yok denir ya. Hmm. Yani 12 Eylül'ün ne kadar sıcağı sıcağına ele alabildi gerçekten ne kadar tartışabildi meseleyi nasıl ortaya tüm çıplaklığıyla koyabildi meselesi tabii tartışmalı olsa da bu filmlerde baktığımızda tek tek aslında büyük bir çaba olduğunu da görüyoruz. Yani, 90'larla birlikte bir resmi tarihte kırılma geçmişe bakışta bir takım kırılmalar olduğunu özellikle 12 Eylül dönemine bakılan filmlerde Evet, yani onu söyleyebiliriz. Bir de e, bu aslında 90'lardan itibaren belki de e, bu Mithat Sancar'ın geçmişle hesaplaşma adlı Hı -hı. kitabında söylediği bir şey var, bir eğilim. ...olarak bu hafızaya... ...hep dikkat çekiyor zaten de... ...eskiden diyor işte... ...geçmişin şanlı sayfalarının hatırlanması... istenirken şimdi artık sadece şanlı sayfalar değil... ...geçmişteki kırılmalar da artık... ...Türkiye'nin gündemine gel diyor... ...ve bunun doğrudan yansımasını aslında sinemada görmeye başlıyoruz... ...yani... E, ...daha önce de konuştuğumuz gibi... E, her anlamda Türkiye'deki tüm işte yapılanmayı o Kemalist ideoloji de başka yani bütün bunları farklı biçimlerde ele alan, eleştiren olumlayan pek çok yapım ...ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, zaman zaman daha fazla... ...dini bir takım şeylerin... Hani Hı -hı. ...motiflerin ortaya çıktığı... Işte ...Eskilip'le Atıf Hoca gibi Hı -hı. bir takım yapımlar... ...ortaya çıkıyor. Zaman zaman... Minyeli e, Abdullah. Mihili Abdullah vesaire... ...onlar var tabii ki. Zaman zaman... ...işte 12 Eylül meselesi üzerinden... ...bakan filmler... ...daha ortaya çıkıyor. Kısmen de... ...daha... ...belki... Salkım Hanım'ın taneleriyle hmm. e, daha sonra çekilmiş olan işte güç sancısı ile biraz daha azınlık meselesine hmm. bakılıyor. Her anlamda azınlık yani daha önce görünür olmayan belki toplumsal hayatta e, olan ama bir tarafa itilmiş görünür olmayan bir takım meseleler evet. konular biraz daha kadın meselesi e, biraz ortaya daha çıkmaya başlıyor. Alıyor. Atatürk filmlerinde de bu bayağı izleniyor herhalde değil mi? O bir yandan o şey devam ederken kahramanlık e, manzuması devam ederken birazcık da insan işte Veda'da ya Mustafa'da tabii yani yakın zamana geldiğimizde yani hmm. 2005'lere doğru geldiğimizde gene tamamen Türkiye'nin içinde bulunduğu konjöktürle bağlantılı bir şey. Ne tartıştığımızla bağlantılı bir şey. Bir anda arka arkaya Atatürk filmleri çekilmeye başladı hmm. Kaldı ki Atatürk filmi meselesi tabii daha öncesine dayanıyor. Onu e, yani çok sayıda Atatürk yapımı nasıl yapılsın, nasıl yapılmasın meselesi. Çok uzun, meselesi bir, çok uzun bir tartışma. Kim oynayacak? Kim oynayacak? Nasıl çekilecek? E, görünecek mi? E, hmm. Meselesi tabii çok uzun bir tartışma. Sonrasında bunun kırılmasını ...kırıldığını görüyoruz, işte Metamorfoz gibi takım filmlerle 1990'larda artık kırılmaya başladığını görüyoruz, farklılaşmaya başladığını görüyoruz. Sonra işte biraz daha e, okul e, ders e, hmm. yani ilkokul didaktik, e, didaktik bir de. yapımların olduğunu görüyoruz. Sonrasına geldiğimizde de işte biraz daha insan, e, insan yönüyle ele alınması söz konusu olduğunda... E, ...gene söylediğin gibi... ...orada da tartışmalar tabii ki... E, ...bolca... E, evet, ...Mustafa ile aynı şekilde... ...Veda ile... ...ve Dersimiz Atatürk filmiyle ...hani e, bütün yani. bu tartışmalar ortaya çıkıyor tekrar. Bu 2000'leri de... ...yani çok fazla artık daha fazla zaman almamak için... ...böyle birazcık bu dönem daha... ...en önemli dönemleri <gülüyor> e, daha hızlı geçmek, geçmek durumunda kaldık... ...aslında ayrı bir program bile yapabiliriz de... ...2000'leri... Bellek sineması ile özleşleştiriyorsun. Ne değişiyor bu 2000'ler? Neden bellek sineması artık ortaya çıkıyor? Çünkü biz artık daha fazla hatırlama ve yüzleşme meselesi hmm. bizim için sinemada özellikle hatırlama ve yüzleşme meselesi çok temel bir motif olarak ortaya çıkıyor. Geçmişle hesaplaşma meselesine bakışta tarih üzerinden de hiç değil daha fazla kişisel veya toplumsal bellek üzerinden daha fazla gidildiğini görüyoruz. Bütün filmlerde de bu hatırlamanın araçları var. Yani işte babam ve oğlum da bir 12 hmm. Eylül hatırlama filmi evet. aslında. Vizonteliler, evet. e, Keza, Keza Evet hepsinde bir aslında bir hatırlama meselesi, geçmişe bir dönme meselesi. Ee, var. Ama böyle kör bir göze parmak gibi de değil. Yani aslında bir takım insan hikayeleri üzerinden bir toplumsal dönem anlatılıyor. E, bence çok önemli o. Yani Beynel Minel'in anlattığı, babam ve oğlumun anlattığı ya da Vizontel'in anlattığı böyle işte böyle böyle oldu tıt tıt tıt, tıt değil. Tabi Bir insan hikayesinden çoğu zaman bir trajedinin Evet hikayeden çok da gerçekten de bir tarih dersi gibi değildi. Bir bellekleşme ...bellik e, yaratma süreci olarak... ...tam da o ilk başta konuştuğum ...sanatsal yaratıcılığı... Evet. ...ortaya çıkaran çatlak daha belirgin oluyor galiba. Evet, evet. Yani e, hem de bu... ...söylediğin gibi sadece... E, ...yani örnek verdik... ...bağımsız bir takım filmlerde değil... ...popüler bir takım filmlerde de net bir şekilde görülüyor. Onun için hani Hı -hı. Böyle, böyle bir bellek sineması... Tabii. ...meselesini çok genelleştirerek söyleyebiliyoruz. İşte... E, ...Bulutları Beklerken gibi ya da Pandora'nın kutusu gibi hmm, doğrudan doğruya evet. Belli'ye referans veren, geçmişi referans veren filmler var. Yeşim Ustaoğlu'nun çektiği. Gelecek Uzun Sürer gibi işte Özcan Alper'in çektiği doğrudan hmm. doğruya bir hatırlama meselesiyle geçmişe bakma toplumsal sağlı meselelerle hmm. yüzleşme meselesi var. Yani dolayısıyla aslında çok boyutlu ve çok çeşitli bir şekilde bu bizim karşımıza çıkıyor. Ve 2000 sonrası Türk sineması gerçekten bu bağlamda biraz da ee, belgesel hani başta sen hı hı. de söylüyordun ya o belgeselci tavrı da zaman zaman içerecek bir şekilde e, geçmişle yüzleşme hesaplaşma meselesini e, gündemine alıyor evet, televizyon dizileri de buna koşut bir şeyi de görüyorlar herhalde özellikle işte bu e, dönem dönem dizileri. Dönem dizileri çok artıyor. Yani bir de hani işte Muhteşem Yüzyıl vesaire Dan, gibi evet. yani tamamen gündeme oturan evet. böyle bir takım televizyon dizileri ortaya çıkıyor. Ama daha başlıyor. yakın tarihe dair de 60'lar 70'lerin o siyasi atmosferi. Tabii siyasa, söylediğin gibi işte yine Çağın aslında hmm. şey yaptığı başlattığı bir takım yapımlar var. Onlarla da ee, bol bol yakın tarihe bakma e, bizim için çok e, temel bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederiz Senem seni daha fazla o, e, meşgul etmeyelim, yormayalım artık zaten e, her şeyi ederim. de anlatmayalım. <gülüyor> e, kitap kitapta e, alınsın tekrar edelim. Türk sinemasında Tarih ve Berlek'teki yayınlarından taze taze çıktı. Herkese tavsiye ediyoruz sadece sinema konusunda kafa yoranlar ilgilenenler değil. Siyasal tarih ve toplumsal e, değişim ve gelişim hakkında da kafa yoranlar için gerçekten de... ...tadından yenmeyecek bir çalışma olmuş... ...ellerine sağlık... ...birine, emeğine canım. sağlık... ...teşekkür ettik çok bu yoğun dönemde... ...zaman ayırdın... Sağ ee, bu, ...bu kitabın... ...yarattığı açlığın... <gülüyor> e, ...ortaya çıkaracağı... ...diğer eserleri de bu masaya... ...yatırmak umarım, dileğiyle... ...sarısızlıkla e, <gülüyor> bekliyoruz... ...tekrar teşekkür ediyoruz... Evet sayın dinleyiciler bir kekeme programının daha sonuna geldik medya kültür ve kent çalışmaları doktora programının sesi olarak kurguladığımız programın bu haftaki konu profesör doktor Senem Duruel Erkılıç'tı onunla Türk sinemasının tarih ve bellek kitabından hareketle tarihi belleği ve Türk sinemasının geçirdiği farklı etapları ele aldık. Ben Ulaş Bayraktar, teknik masada sevgili arkadaşımız Kader Çetin Taş bizlere yardımcı oldu. Programımızı pazartesi sabahları 10:05'te veya akşam 21'de ve cumartesi sabahları 9.30'da izleyebilirsiniz. Ayrıca sanal e, medyada, Facebook'ta Medya Kültür ve Kent Çalışmaları sayfamız, Medya Kültür ve Kent diye Twitter hesabımız ve Medya Kültür Kent diye bir etyandeks.com hesabımız var buralardan takip ederek programlarımızı veya ilgili tartışmaları da izlemeniz mümkün gelecek hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın sen kalın efendim ulaş bayrakların hazırlayıp sunduğu kekeme adlı programa dinlediniz.